En mühimi, rabıtanın zamanı ve yerini bilmektir. Bir günahın müsaademesi anında, yemeklerde, yolda, üstadını beraberinde görmek manevi rabıtadan sayılır. Bina Binaenaleyh, kazayı hacet ve uyku anlarında müridin kıble cihetini muhafaza etmesi lazım olduğu gibi, üstadının da cihetini muhafaza etmesi vaciptir. Yani manevi rabıtadandır. Buna riayet etmesi gerekir. Şu halde mürid uzun mesafede olsa bile ayağını üstadının cihetine uzatamaz. Bilakis üstadın cihetinden başka tüm cihetleri kapkara görmek ve onun nurani cihetini muhafaza etmekle ülfet etmesi ve diğer cihetlerden yüz çevirmesi vaciptir. Yani müridin amelini, hal ve hareketini umumen rabıta ile yapması lazımdır. Rabıtasız hiçbir an geçirmemelidir. Namazdan, uykudan, ders okumak ve okutmaktan evvel ve sonra rabıta etmelidir. Çünkü her bir amel iki rabıta arasında vuku bulmakla tüm vakitler rabıta ile geçirilmiş olur. analey iki rabıta arasında vuku bulan amel de tas tam rabıtadır. Dost ve muhiplerin mülakatı anlarında, yeme içme vakitlerinde, Hatta ve hatta eşiyle oynaşmak zamanında rabıta daha elzemdir. Bilhassa mürid eşiyle oynaştığı zaman konuşmalarının üstattan olması, onunla sohbetin uzatılması son derece mühim ve faydalıdır. Buna riayet etmelidir. Nitekim ruhtan neş'et eden mecazi şehvet mahabeti, hakiki muhabbete sebep ve vesile olur. Bu şehvet ayrıca ruhun saflaşmasına kuvvetli bir vesiledir. Böyle bir şehvet, gevşeklik ve gafleti değil, bilakis vicdan ve cezbe ile neticelenmiş bir hakikattir. Mürid, sair ulema ve meşayihın yanında oturduğu zaman, bilhusus onlar muhalif olduklarında, daha fazla rabıtaya önem verir. Ta ki onu yemesinler. Ve kendisinde olan mehabbet ve ihlasın azalmasıyla, herhangi bir tesir altına girmesin. Hatta güzel binek, Güzel elbise, süslü evler, yeşil yerler ve hayret verici her mevkide rabıtaya önem verilir. Haşiye 10 Zamanımızda birçok sofiler buraya dayanarak şeyhlerinden başka ulema ve meşayıha nefretle bakmakta ve hürmette kusur etmektedirler. Bu ise gözden kaçırılmaz bir hatadır. Müridin rastlamış olduğu şeyhten kendi şeyhine bir inkarı müşahede etmediği müddetçe, hürmetsizliği ve nefreti aleyhinde olur. Bu takdirde mürid, rastlamış olduğu alime veya şeyhe hürmet göstermelidir. Aynı zamanda rabıtayla şeyhiyle beraber olmalıdır. Rastlamış olduğu şeyhten bir kemalatı müşahede ederse, o kemalatın kendi şeyhinden ona aksetmiş bir hakikat olduğuna inanmalıdır. Hem şeyhine ve hem de ona teşekkür etmelidir.